Koku veya koku duyusu yakın zamanlara kadar bilim insanlarının pek fazla ilgisini çekmedi. Böyle bir ilgiden ancak son 30-40 yılda e, moleküler araştırmaların yoğunluğunun ve tabii ki bunlara yönelik fonlamanın da artmasıyla ancak bahsedebilmeye başladık. Ancak son yıllarda süresi kısa olmasına rağmen yoğunluğu fazla olan bu araştırmaları bile baz alsak özellikle algı boyutunda bu konuda hala cevabını bulamadığımız sorular var. Genetikçilerin, biyokimyacıların, nörologların ve tabii psikologların bu konuda deliler gibi çalışıp bir şeyler ortaya çıkarmaya uğraşmalarına rağmen bir kokunun moleküler yapısının nasıl olup da ha bu muz kok veya Hah, bu küflenmiş diye örnekleyebileceğimiz psikolojik algıya yol açtığını henüz tam ve kesin olarak şekillendirebilmiş değiliz. Önümüz biraz karanlık ve daha çok deneme yanılma ile pek çok kez tabiri caizse Amerika'yı yeniden keşfediyoruz. Kokuyu kullanan ürünler için yeni veya daha ucuz koku molekülleri bulmaya ve üretmeye çalışan parfüm ve aroma endüstrisi devleri için bu belirsizlik elbette durumu biraz zorlaştırıyor ve sonu gelmez tartışmalara sebep oluyor. Tabii ki bu şirketlerin doğru olduğunu varsaydıkları bir takım bilimsel teoriler var ve bu teorilerin peşinde onlar da milyonlarca dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Bunlardan en genel kabul görmüş olanı shape theory veya şekil teorisi. Koku alıcılarımız yani reseptörlerimiz değişik fiziksel şekillerde varlar burnumuzun üst bölümünde ve bir kokunun ne olduğuna dair algımız gelen koku molekülünün şeklen bu alıcıların içine nasıl oturdukları sayesinde belli oluyor. Yani bir yapboz oyunu gibi düşünün bunu bir koku molekülü kendine uygun şekilde bir alıcı bulursa bizde oraya yerleşiyor ve ondan sonra da elektrik sinyallerine dönüşerek bizim koku maceramızı başlatıyor. Bu reseptörlere şekil olarak uymayan küçük veya büyük kalan koku moleküllerini algılayamıyoruz ve ortamda onların kokusu aslında fiziken var olmasına rağmen biz onların kokularını duymuyoruz. Yeterince koku melekülü bir alıcılar grubunu doldurduğunda o alıcı grubu bir dürtü başlatıyor veya ateşliyor ve bu dürtü değişik koku kaynaklarının kendine has bir model içinde olfaktori bezemizde yani koku bezemizde işlenmesine sebep oluyor. Bu kendine has bir model içinde cümlesi shape veya şekil teorisinin de belki kemiğini oluşturuyor. Yani muzun sinirsel dürtü modelinin şekliyle küfün sinirsel dürtü modelinin şekli birbirinden Farklı Ve bu farklar sayesinde biz bu moleküllerin benzerlerini oluşturarak muza benzeyen başka ve yeni bir koku molekülü üretebiliriz. Şu an için bütün koku endüstrisi bu teori etrafında yapılanmış durumda ancak elbette buna itirazlar da yok değil. Lukaturine ve takipçilerine göre bu şekle bağlı modeller önemli değil ve önemli olan moleküllerin şekillerinden çok titreşim sayıları. Koku algımız içinde bu titreşimlerin frekanslarına göre sinirsel aktivite başlıyor ve şekil üzerinde uğraşmak boşuna zaman kaybından başka bir şey değil. Titreşim teorisine göre biz laboratuvar ortamında benzer titreşim frekansında yeni moleküller yaratabilirsek Orijinal kokunun benzerini ancak çok daha ucuzunu yakalayabiliriz. Neden daha ucuzunu yakalayabiliriz? Çünkü örnek kokumuz yaseminse mesela biz bu Yasemin kokusunu oluşturan ancak daha ucuz koku kaynaklarında mevcut olan molekülleri titreşim sayılarına göre çok kısa sürede tanımlayıp aynı moleküler titreşim frekansına başka ve ucuz bir malzeme içinde ulaşabiliriz. Yani titreşim teorisi taraftarları kısa sürede ulaşılabilme açısından titreşim sayısının şekilden çok daha kolay ve belirgin bir göstergesidir olduğunu söylüyorlar. İşin ilginci bazı koku kategorilerinde mesela narinciyelerde bu teori kesin bir başarı sağlıyor ve teorinin önde gelen ismi Luca Turin'in de ortak olduğu marjinal diyebileceğim bir küçük koku kimyasalı şirketi bu işten para kazanıyor. Ancak bu şirketin yani Flexitral'in ürün yelpazesine baktığımızda pazarladıkları koku ham maddesi sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Ve buradan da öne sürdükleri teorinin tüm koku kaynakları için henüz kanıtlanamamış veya uygulanabilir olmadığını sonucunu çıkartabiliyoruz. Aslında iş bu koku algısının fiziksel yapısını çözmekle de bitmiyor. Şekle bağlı olarak veya titreşim frekansına bağlı olarak kokuları algılıyoruz da bunları nasıl oluyor da ben sen o farklı algılayabiliyoruz. Ben gül kokladığında yaşadığım duygusal süreçle sizin gül kokladığınızda yaşadığınız duygusal süreç aynı mı? Kokunun nörolojik algısı nerede bitiyor ve psikolojik algısı nerede başlıyor? Bu ikisi birbirinden ayrılabilir mi? Ayrılabilirse bu bu ayrım nerede başlar? Bu soruların cevabı elbette yeni soruları doğuruyor ve bu sadece kokuya ilişkin bir süreç de değil bildiğiniz gibi. Şimdi biz bu kısa ve biraz ders havasındaki girişten sonra müsaadenizle ona yakın ama umarım daha az sıkıcı olabilecek bir başka konuya atlayalım. Daha önce bahsetmiştik kokuların anlamlarını öğrenmeye henüz anne karnındayken başlıyoruz. Bir annenin hamilelik veya süt verme dönemi içinde tükettikleri bebeğin anne karnındaki sıvı yatağı diyebileceğimiz amniotik sıvının veya dünyaya gözlerini açtıktan sonraki ilk besini olan anne sütünün kokusunun kimyasal yapısını da etkiliyor. Menella ve Boşan'ın 1991'de yaptıkları bir araştırma, sigara dumanı, sarımsak veya alkol kullanan annelerin çocuklarının doğumdan sonraki hayatlarında bu maddelerin kokusuna bunları hiç tüketmeyen annelerin çocuklarından daha fazla tercih göstermiş olduklarını ortaya koyuyor. Biraz bebekliğin ötesine geçtiğimizde oyun çağındaki bebeklere biri alkol, biri vanilya kokulu, biri de hiç kokusuz üç grup oyuncak verildiğinde Ebeveynlerinden en az biri düzenli alkol tüketicisi olan bebeklerin vanilyalı veya kokusuz olanı değil, alkollü oyuncakları ağızlarına götürdüklerini görüyoruz. Bu ne demek? Geçmiş veya ilk dönem kokusal deneyimlerimiz bizim ilerideki koku tercihlerimiz üzerinde belirleyici. Bütün yaşamımız boyunca kokularla haşır neşir olmamıza, onlara duygusal değerler atfetmemize rağmen, bu koku ve duygu bağlantısını her koku için ayrı ayrı öğrenme önümüzde esas olan ilk deneyimlerimiz. Bu nedenle çocukluk ilk kokuya bağlı duygusal bağları kurmamız... Ve öğrenmemiz açısından bizim için sonsuz bir eğitim alanı gibi. Kokulara yüklediğimiz ilk anlamları silmemiz neredeyse imkansız. Herkesin olumlu anlam yüklediği bir koku eğer bizim için ilk deneyimimizde olumsuz bir olayla beraber geldiyse onu daha sonra olumluya çevirmemiz de çok kolay değil. Basit bir örnekle çok küçük yaşta veya neredeyse bebekken annesini kaybeden ve ilk gül kokusunu o hüzünlü cenaze ortamında duyan bir çocuktan ileride gül kokusunu sevmesini beklememiz biraz zor. Peki ya öğrenilmemiş veya duygusal bağ kurulmamış bir kokuyla karşılaştığımızda durum nasıl? Gene çocuklara bakalım isterseniz çünkü onların bize verdikleri bilgiler nispeten daha saf ve daha naif bilgiler oluyor. Çocuklar için büyüklerin olumlu veya olumsuz anlam verdikleri pek çok koku için böyle bir ayrışım yok. 1988'de T. Egen Egan tarafından yapılan bir araştırma gösteriyor ki yeni doğanlar koklatıldıkları şeytan tersi otuna ki çürük soğan gibi kokar. sona da aynı tepkiyi veriyorlar. Aynı şekilde bu kez yeni doğanlar değil, 4 yaş grubuna keskin yağlı peynir kokusu diyebileceğimiz, butirik asit ve muz kokusu diyebileceğimiz amilasetat koklatıldığında her ikisinde de aynı tepkiyi gösteriyorlar ve bu tepki o koku kaynaklarından kaçınmak şeklinde oluyor. Yapay ter veya yapay dışkı kokusundan ise mesela hiç kaçınmıyorlar ve bilakis bu koku kaynaklarına yaklaşmaya çabalıyorlar. Deney değişen kokular ve ilerleyen yaş gruplarında devam ediyor ve 8 yaş grubuna gelindiğinde o yaş grubundaki çocukların artık aynı kültür içinde yer aldıkları büyüklerinin tepkilerini modelleyerek o doğrultuda davranmaya başladıklarını görüyoruz. 8 yaş civarında iş bitiyor ve yoğun aile içi eğitimle beraber masumiyet en azından kokusal anlamda kayboluyor diye de yorumlayabiliriz elbette bu verileri. Aynı kültür grubunda yer almak da en az ebeveynler kadar önemli koku tercihlerinin aynı yolda ilerlemesi için en azından kabahatlarıyla Daha önce bazı uzak kabilelerden Bahsetmiştim bize çok ders gelebilecek Bazı kokuları olumlu yorumlayan Hatta yer yer yücelten kabilelerdi Bunlar Çok kez bu coğrafyalardaki Kabilelere de gitmemiz gerekmiyor Aslında aynı dilin Farklı diyaleklerini konuşan ancak Kültürel yapıları farklı gelişmiş Toplumlarda bile bazen çok temel Kokulara verilen anlamlar değişebiliyor İngiltere ve Amerika mesela Çok yakın duran iki örnek olmasına Rağmen aslında bu konuda zıt beğenmiştir ve karakterleri olan toplumlar. Okyanusun iki yanında birer grup birbirinin aynı koku kaynağı koklatılarak yapılan bir deney gösteriyor ki her iki toplum bazen aynı kokulara farklı tepkiler verebiliyor. Bu en uç noktasını metil salisilat kokusunda buluyor ve Amerikalılar bunu beğenirken İngilizler yüzlerini buruşturabiliyorlar. Metil salisilat neyin kokusu? Metil salisilat wintergreen diye de bilinen keklik üzümü. Bizde bazen romatizma tedavisinde de kullanılan e, bu bitkinin yapraklarından. Çay da yapılıyor İyi de faydalı bir ot Kokusu da demek ki çok kötü değil Çay olarak kullanılabiliyor O zaman neden İngilizler bu masum bitkinin kokusunda iticilik buluyorlar. Çünkü İngilizlerin bu kokuya ilişkin geçmiş deneyimleri ona bunu bu şekilde öğretmiş. Romatizmaya iyi geliyor demiştim. Aslında pek çok ağrıya iyi geliyor metil salisilat ve tam da bu sebepten İkinci Dünya Savaşı yıllarında harici olarak sürülen bir ağrı kesici veya analjezik olarak kullanılıyor İngiltere'de. O dönem İngiltere'sini düşünürseniz gün aşırı Alman Hava Kuvvetleri'nin bombardımanları veya Afrika veya Burma'da ormanlarda ölen bir asker akraba veya kısıtlı ve karneye bağlanmış gıdalar veya her gece karartmalar vesaire derken toplam olarak hiç de hoş olmayan anılarla beraber İngiliz tarihine geçmiş bir dönem olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu dönemde analjezik olarak kullanılan bir maddenin kokusu da elbette beraberinde bu olumsuz hatıraları da taşıyarak geliyor. Yani metil salisilat İngilizler için kötü ve rahatsız bir dönemde kullanılmış bir ilaç kokusu. Halbuki okyanusun öbür tarafında yani Amerika'da keklik üzümü kokusu küçük bonbonlar, şekerler veya çikletlerle toplum hayatının ve kolektif hafızanın içine yerleşmiş bir koku. Aynı koku çok yakın iki kültürün tarihinde farklı nesnelerle ve, ve bu farklı nesnelere bağlı farklı anıların canlanmasına yol açtığından Amerika'daki deneyde verilen örnekler içinde en çok bunu beğendim şıkkının işaretlendiği koku olurken İngiltere'de de en az bunu beğendim şıkkı olarak işaretleni veriyor. Şimdi kısa bir kahve ve müzik bolası verelim. Bob Seger'dan dinliyoruz. Face the Promise. We're Çek Radyo 94.9 koku programındayız. Bob Seger'den dinledik. Face the promise. Kahve molamızdan önce en son Amerika ve İngiltere gibi iki yakın toplumda basit bir bitki kokusunun nasıl en çok beğenilen veya en az beğenilen gibi iki uç noktada işaretlendiğinden bahsetmiştik bir deneyde. Bu deney aynı zamanda bize evrensel beğeni veya evrensel itkinin koku alanında ne kadar zor ulaşılabilir bir şey olduğunu gösteriyor. Yan yollardan, medyadan, kültürel aktarımdan vesaire ne kadar bombardıman tam. Tabi tutulursak tutulalım. Yeryüzündeki tüm insanların beğendiği veya nefret ettiği bir koku örneği yok. Bu durumun istisnası olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Ama o zaman da koku duyusunun yanına başka şeyleri de koymamız lazım. Amonyak gibi bazı maddelerin kokusu evrensel olarak itici gelen kokulardan biridir diyebiliriz mesela. Ama bunu derken de koku duyusunun yani olfaction'ın dışına çıkarak trigeminal bir uyarıdan da bahsetmemiz gerekebilir. Trigeminal üçlü demek ama burada kullandığımız trigeminal kelimesini ben trigeminal sinir anlamında kullanıyorum. Trigeminal sinir kafatasımızda beyin sapından çıkarak yüze geçen yüz derisiyle e, kafa derisini, dişleri burun, ağız ve gözdeki mukuslarını ve çiğneme kaslarını besleyen sinirdir. Bu sinir temelde dokunma ağrı ve ısıyı algılayan duysal liflerden oluşur. Yüzümüzdeki temel duysal sinirdir de diyebiliriz tabii ki trigeminal sinire. Amonyak gibi, gibi kokuya verdiğimiz tepki aslında bu kokunun trigeminal sinirdeki hareketinden dolayı oluşan rahatsızlığa verdiğimiz tepkidir. Nanenin serin, amonyağın yakıcı gelmesi falan aslında hep trigeminal sinir vasıtasıyla gerçekleşir yaşayan algımızdan sebep kokulara iliştirilmiş duygu tanımlarımız. Kokusundan veya kokusunun kuvvetinden bağımsız olarak soğan doğrarken gözlerimizin yaşarması veya karabiber koklayınca hapşırmamızda hep bu şirin sinircik yüzünden başımıza gelen ilginç olaylar. Koku duyusu olmayan veya kaybetmiş kişilerde trigeminal hassasiyette de önemli oranda düşüş var ve bu önemli beyin işleminin yavaşlaması veya azalması da anozmiyanın yani koku duyusunun kaybının olumsuz sonuçlarından biri. Soğuk ferahlık yanma, ekşime veya buda benzer pek çok duyguya yol açan trigeminal sinirle aslında koku sanayinin lezzet katkıları üreten bölümleri de çok fazla ilgili. Çünkü tat ve kokuyla doğru trigeminer uyarı birleştiğinde içinde limon olmayan limonatayı sanki hemen önünüzde dalından kopmuş taze ekşi limonlardan sıkılmış ve içine de nane yaprakları atılmış gibi algılayıp yüzünüzü ferah bir keyifle buluşturabiliyorsunuz. Sadece yiyecek ve içecek katkısı olarak değil diş macunu ve ...veya ağız gargalası gibi ürünlerin içine de trigeminal sinirlerimizi uyaran maddeler yerleştiriliyor. Böylece koku ve tat dışında tepkinizi de kontrol eden daha derin bir duyu algısı boyutunda o ürünü beğenmeniz ve tekrar satın almanız sağlanıyor. Neredeyse bütün kokuların böyle trigeminal uyaran bir içeriği var ve bu içerik de kendi içinde yoğundan mülayim veya yumuşağa doğru bir çeşitlilik izliyor. Ceranyol yani tatlı gül kokusu mesela trigeminal uyaran olarak mülayim veya yumuşaktır. Yasemin kokusunun içinde de bulunan armudumsu bir molekül olan benzil asetat vasattır ve asetonunsa trigeminal uyarısı çok yoğundur. Fazla yoğun bir trigeminal uyarı rahatsız edici veya acı verici olabilir. Nadiren de olsa trigeminal sistemimizi harekete geçirmeyen kokular da elbette mevcuttur ve mesela vanilya bunlardan biridir. Çoğu kez bir koklama işlemi sırasında oluşan duygunun koku duyumuzdan mı yoksa trigeminal sinir uyarısından mı kaynaklandığını ayırmak zor olabilir. Ancak genel olarak kokulara ilişkin kuvvetli ve rahatsız edici duyguların kökeni çoğunlukla bu trigeminal sinirin uyarılmasıyla ilgilidir ve olfactory sistemde dediğimiz koku duyumuz tahminlerin aksine burada masumdur. Soğan doğrama örneğini vermiştim mesela az önce. Aslında soğanın kokusu elbette kuvvetli bir kokudur ancak gözümüzü yaşartan kokusu değil gazıdır. Soğanın içindeki yağda sülfür vardır ve sülfür hem burnumuza hem de gözümüze rahatsızlık veren bir maddedir. Bıçağa soğanı daldırdığımızda içindeki propan gazı açığa çıkar ve soğanın enzimleriyle birleşerek pasif bir sülfürik karistişim oluşturur. Yukarı doğru hareket eden bu sülfürlü gaz göz sıvımızla birleşerek sülfürik aside dönüşür. Göz kapaklarımız da otomatik olarak tepki vererek hemen kapanır ve gözü rahatlatan gözyaşını üreterek sülfürik asidi seyreltir ve dışarı atar. Bu durumda genelde en yapılmaması gerekeni yapar ve elimizle gözümüzü oluştururuz. Aslında elimizin yüzeyinde soğan kesmemiz sırasında oluşan sülfürik asitten vardır ve... Ve biz de langadanak bunu gözümüze yapıştırırız. Gene az önce verdiğim bir başka örnek karabiber ve hapşırma ilişkisiyle ilgiliydi. Aslında karabiber daha çok erkek aynı zamanda da kadın parfümlerinde özellikle aromatik ve oryantal Parfüm ailesi içinde çok kullanılan bir esans yağı. Sadece karabiber değil pembe biber yani pink peppercorn da çok kullanılır. Ve karabibere göre çok az daha meyvemsi bir kokusu vardır. Güney Hindistan menşeli tropik bir bitki karabiber. Ee, küçük meyveleri var ve bunlar yeşilden başlayıp önce kırmızı sonra da siyaha dönüşüyorlar zaman içinde. Kırmızı derken bunu pembe biber yani shinus molle ile karıştırmayalım. O aynı aileden bir başka bitkinin meyvesi çünkü. Ee, parfümlerde kullanımı için biber Tanecikleri henüz tam olgunlaşmadan toplanıyor ve güneşin altında kurumaya bırakılıyorlar. Bu süreçte biberin kabuk rengi koyulaşıyor ve kırışıklaşıyor. Daha sonra su buharıyla distile edilip yağ olarak parfümlerde kullandığımız soğuk baharat grubu içinde yerlerini alıyorlar. Soğuk baharat dememler sebep tarçın gibi sıcak bir intiba bırakmaması bilakis canlı bir tazelik hissi de verebilmesi kullanıldığı parfüme. Eğer karabiber taneleri olgunlaşmaya bırakılırsa ve dışlarındaki kabuk soyulursa... İçindeki meyve diyebileceğimiz kısımda beyaz biber olarak adlandırılıyor. Bir başka seçenekte daha yumuşak ve taze olan o en ham halleri yani yeşil biber tanecikleri. Bizde de baharat dükkanlarında satılıyor hem yeşil hem de beyaz biber. Olgunlaşmamış yeşil biber tanecikleri dışarıda sirke Yapılırken kullanılmasına rağmen ben bizde bunun kullanım örneğine çok fazla rastlamadım. İyi de içinde biber olan parfümü sıkınca hapşurmuyoruz da neden toz halini koklayınca sular seller gibi aksırıp tıksırıyoruz. Basit çünkü biz karabiberi karabiber haliyle koklamıyoruz parfümümüzün içinde. Yağa dönüşmüş haliyle kokluyoruz ve bu yağa dönüşme sürecinde de karabiberin yapısı bir kısım işlem ve reaksiyondan geçerek değişiyor. Ayrıca hapşırmanın suçlu zanlısı zaten uçucu yağ kısmının içinde mevcut değil karabiberin. Saf halde kokladığımızı varsayarsak kokladığımızda hapşırmamızın sebebi de vücudumuzun ondan kurtulmak için gösterdiği refleksten başka bir şey değil. Karabiberin içinde ama uçucu yağ olmayan kısmında piperin denilen bir pridik alkali var. Piperin aynı zamanda karabibere yakıcı acılığı veren madde ve %6 ile %9'unu oluşturuyor biberin. Seyrek de olsa bu oranın %15'e çıktığı da görülebiliyor. Tabii bu verdiğim kuru ölçü olarak ağırlık değerleri. Chili pepper denen acı kırmızı biberde bulunan kap çok daha az acı bu piperin. Ancak bu alkali maalesef burnumuzdaki sinir uçlarını fazla rahatsız ediyor ve biz de bundan kurtulmak ve burnunun Açmak için hapşırıyoruz Elbette o minik tanecikler bu hızlı Saatte 180 kilometreyi bulan Hapşırma işlemi sırasında bile Bazen kendiliklerinden dışarı çıkamayacakları için burnumuzun iç yüzeyindeki Mukozada bu atma işlemine Kayganlaştırıcı rolünde yardımcı oluyor Yani burnumuz hapşırma Sonucunda gene eski kendi haline Geri dönüyor ve rahatsız edici Davetsiz misafirden kurtuluyor Ama bunun bedeli de biraz salya ortada Ortada kalıvermemiz oluyor Bu kadar lafın üstüne işin özeti şu şu karabiberde bize hapşırtan kokusunun içinde değil onun dışında fakat gene karabiberin içinde olan bir madde. Bunu dedikten ve karabibere berat ettirdikten sonra madem en son karabibere değindik, içinde karabiber bulunan bazı parfüm örneklerinin isimlerini de vereyim programımızı bitirmeden. İsimleri saymaya başlamadan hemen en uç örneği söyleyeyim bu konuda. Polo Sport Extreme karabiberin en çok kullanıldığı parfüm. İçeriğinde %6 gibi inanılmaz bir oranda karabiber yağı var. Çok farklı kaynaklardan bu %6 oranına ulaştım ama hala ben de inan ...çünkü çok dominan bir koku karabiber... ...yüzde altı da başka bir şey... Kokutmaz gibi neredeyse o parfümü. Neyse doğru olduğunu varsayıyoruz. Karabiberin dışında bu parfümde bergamot, nane, gül ağacı, kişniş, ardıç tohumu, tüylü ada çayı, sandal ağacı ve frankincense de yer alıyor. İçindeki aromatik bitkilerden de anlaşılabileceği gibi erkek parfümü olarak lanse edilmiş 1997 yılında. Ve çok da abartılı olmayan bir şişesi öyle çok da uğruna ölünmeye değmeyecek ve karabiber notasını hariç tutarsak böyle biraz sıradan bir de kokusu var. En büyük Büyük eleştiri tabi tahmin edilebileceği gibi çok fazla karabiber kokması ayrıca tende kalıcılık süresinin ve siyajının yani tenden ayrı olarak havada asılı kalan kokusunun çok zayıf olması. Evet içeriğinde karabiber yağı kullanılan diğer bazı parfümler Burberry London, Cacharel Noah Dream, Cartier Rocher Sport, Davidov Adventure ve Davidov Echo, Donna Karan Black Cashmere, Estée Lauder Sensuous, Givenchy Play, Body Shop White Musk Intrigue, Jean Paul Gaultier Madame, Laura Biagiotti Donna, Rochas Absolu, Polo Double Black, Mandarina Duck Pure Black ve Roberto Cavalli Black. Elbette liste devam ediyor ancak fikir verme açısından kısa bir bölümünü buraya aldım. Dikkat ettiyseniz parfümlerin çoğunun isminde Black veya Kara kelimesi yer alıyor bu da herhalde içindeki karabiberden olsa gerek diye düşünüyorum. Evet efendim daldan dala gene programın sonuna geldik haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere derken soru öneri ve eleştirileriniz için posta adresimizi tekrar ediyorum kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.